MÂNŞORĂ MÂRGE-İNĂ SƏ-NSPUNİ N-AI CO CÂN SƏ VİN MÂNŞORĂ MÂRGE-İNĂ SƏ-NSPUNİ N-AI CO CÂN SƏ VİN Hanim Beryana Hazırlayan Mesunad Muhammed Ketencoğlu Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Maammer Ketenceoğlu ben ve Tuna'nın Beriyanı başladı. Bugün Bulgaristan'a dolaşacağız. Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinden dans ezgileri dinleteceğiz. E, merkeze aldığım kayıtlar da Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun e, Bulgarian National Radio'nun e, dans geleneğiyle ilgili yaptığı kayıtlar Bir kısmı e, radyonun kendi orkestrasının kayıtları bir kısmı da e, az önce olduğu gibi e, genel olarak bilinen e, müzisyenlerin, iyi bilinen e, dünyaca bilinen müzisyenlerin yine radyoda yaptığı e, ulusal Bulgaristan uluslar Radyosu'nda yaptığı kayıtlardan e, oluşacak. Yani hem e, otantik Radyo topluluğu kaydı hem de e, az önce olduğu gibi e, daha yani plaklara falan da girmiş. long Longplay'lere de e, oradan alınıp girmiş. E, daha bilinen dans havaları. Öyle bir karışım. Ve ilginç bir şekilde e, sanırım e, ister istemez kulak alışkanlıklarımız yüzünden bugün e, bizde Kürdi makamına denk düşen E, parçalar seçmişim ağırlıklı. Özellikle e, bu çağdaş Bulgar dünyaya tanıtan büyük müzisyenlerin yaptığı kayıtlarda e, daha çok Kürdi makamını seçmişim. E, kulak ister istemez Hani Türk müziğinden, e, kendi genelliklerimizden oraya kayıyor herhalde ki e, ne dinledik? Petko Radev e, 60'lı yılların çok önemli bir klarnetçisi. Ee, pek çok kaydı var. Petko Radev ile birlikte başka bir Petko ki e, 1998 yılında e, birlikte aynı akordiyonu çalma şansımız oldu. E, onun bildiği tek Türkçe parça deryalar olduğu için beraber deryalar çaldık kendisiyle. Kim bu? E, i̇kinci Petko, Petko Dacev e, akordiyonda ve Ivan Mihov kemandaydı. Ve e, Ciorno Conesco Horo adında e, kanımca Trakya'ya ait olan bir, Trakya bölgesine ait olan bir dans havası dinledik Şimdi e, Dobruca'dan, Dobruca bölgesinden enstrümantal grup diye geçiyor e, kodunda e, Çalanlar belirtilmemiş ve e, Dobrucanski Melody adını taşıyor Yani Dobruca Melodileri adını taşıyor E, kaval ve gadulka açışıyla başlayıp e, harika melodiler duyacağız Dobruca'dan. Dobruca'dan enstrümantal grup tarafından enstrümantal bir e, topluluk tarafından yapılmış e, Bulgaristan Usar Radyosu kaydını dinledik ve Dobruca melodileri yazdılar bizim için şimdi iki kaba gaydacıyı dinleyeceğiz nereden Rodop bölgesinden Tabii ki e, en büyük boy gay gaydanın e, kullanıldığı yani Bulgaristan ölçülerine göre en büyük gayda Rodop bölgesinde kullanılıyor Hatta meşhur yüz kaba gayda vardır Her yaz bu topluluk dağlarda 100 tane gayda bir arada çalarlar Bu tabi iki tane Dimitar Petkovski ve Nikola Rizinov birlikte çalacaklar Rodovski Horovod, Horovodi Melodi Yani bu Horovodna diye bilinen karşılıklı okunan şarkılardan İki kadın grubu ya da kadın erkek grupları tarafından karşılıklı okunan şarkılardan esinlenerek e, yarattıkları bir e, patpuri dinleyeceğiz. Dediğim gibi Dimitar Petkovski ve Nikola Ruzinov birlikte çalacaklar e, Rodop melodileri. kaba gaydadan Rodop meledileri dinledik. Şimdi başka bir çeşit gaydaya. Bu defada eee en küçük olmasına bile e, sanıyorum en küçükten bir büyük gayda bu. Eee stranca gaydası. Bulgaristan'da 3-4 çeşit e, gayda var. Yani <gülüyor> Selo eee köyünden Tabi e, burada mikserin başında Selahattin var. Selo deyince o da şaşırdı. Selo köy demek. E, Sılav dillerinde genelde. Evet İzgirev köyünden e, Peyko Peyçev gayra çalacak ya da Tulum çalacak ne derseniz. E, ve yine Kaval'da çok meşhur bir isim. Stoyan Viliçkov. E, Radyo Folk orkestrası eşliğinde Bulgaristan Ulusal Radyo Folk Orkestrası eşliğinde eee stranca melodileri çalacaklar. Evet, son derece zengin ve karmaşık stranja melodileri dinledik. E, Kavalcı Stoyan Veliçko ile birlikte e, İzgravi Köyü'nden e, Petko Pejcev Pejko Pejcev e, stranja kaydasını çaldı ve tabi BNR Folk Orkestrası yani Bulgarian National Radio e, Folk Orkestrası eşlik etti. Aynı orkestrayı dinliyoruz. Bu defa bir e, buçim iş çalacaklar. E, tabii bu arada söylemek lazım. Bunlar hepsi bir şekilde e, el atılmış kayıtlar. Yani düzenlenmiş kayıtlar. E, Bulgaristan'da yani 50'li yıllardan itibaren halk müziği ne fazlasıyla el atılmış. Hatta bazen e, fazla e, ne diyelim steril hale getirildiği bile düşünür, düşünülür. Ama sonuçta müzikal bakımdan çok e, kusursuz Kayıtlar çıkmış ortaya. E, Georgiodenski buçimiş. Buçimiş 15-8'lik bir dans formu. Yani e, 4 tane 2, 2-2-2-2 3 artı 2-2 yani e, 2-2-3 2-2 gibi gidiyor. 15-8'lik e, daha çok orta Bulgaristan'da yani bu pazarcık çevresinde Ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Hani çok e, bir numara en çok bilinen oyunlardan değil ama önemli bir e, dans formu dinliyoruz. Gergi Odenski Bugün Bulgar dans şarkıları, dans ezgileri dinliyoruz ve ağırlıklı olarak da Bulgaristan Ulusal Radyosu Folk Orkestrası'nı dinliyoruz. Şimdi çalacakları parçanın ismi, hemen bakıyorum yanlış bir şey söylemeyeyim, Lozereska Raçenitsa, yani Raçenitsa dediğimiz zaman zaten 7-8'lik olduğunu anlıyoruz. Harika bir melodi, dinliyoruz. Müzik BNR Folk Orkestrası'ndan şarkılar, daha doğrusu dans ezgileri dinlemeye devam ediyoruz. Ee, bu şarkıları bu ezgilere YouTube'dan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ee, BNR Music adındaki kullanıcıdan dans, BNR Dans Oynatma Listesi'ni açtınız mı? Bunların birçoğunu orada bulacaksınız rahatlıkla. Şimdi dinleyeceğimiz parçayı e, Dimitar Hristov'u. Çalacak, gadulkacı, tabi orkestra eşliğinde, Gergioski Melodi parçanın ismi. Evet hemen düzeltelim. Dimitri Hristov e, gadulkacı değil, kavalcıydı. Hemen düzeltiyoruz. Şimdi e, Trakya'dan bir kopanitsa. Bu da 11.8'lik bir e, form. 1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2 olarak sayılıyor. E, dinleyelim kopanitsayı. Evet, sanırım bu e, Bulgar Uluslar Radyosu'nun en kuvvetli performanslarından biri e, orkestrasının tabi folk orkestrasının e, gadulka solistinin <gülüyor> adımı belirtilmemiş ne yazık ki. Meşhur gadulkacı çalmış bu parçayı. Tabi Paganini duysa ne yapardı bilmiyorum. E, inanılmaz bir tekneye sahip gadulkacı. Duydunuz demin zaten. E, Ayrıca Bir düzeltme daha. Kopanitsa yalnızca 118 bir diyebilirdim. Burada e, simetrik bir Kopanitsa ile karşılaştık. Tabi bu dans bilmekle ilgili bir şey. Muhtemelen e, hareketlerle ilgili bir kavram Kopanitsa. Yani demek ki bütün Kopanitsalar 118 olmak zorunda değilmiş. E, şimdi... Ne çalıyoruz? Şop bölgesine gidiyoruz. Yavaş yavaş işte sona geliyoruz galiba. po Graovski, Gravo şehrinden geliyor. Graovski kelimesi. Ee, şop azınlığın daha doğrusu alt kategori diyelim Bulgar halkı içinde ee, Sırplarla akraba bir e, alt kategori. Şopların yaşadığı bölgeden ki dağlık bir bölgedir. Şop dağı vardır meşhur. Şop Bu Graovski adlı e, melodiyi dinliyoruz. Evet, bir teknik hata yüzünden az önce söylediklerimizi yeniden düzeltiyorum. Bir önce dinlediğimiz Kopanitsa'ydı ve dediğim gibi 11.8'likti. Daha önce dinlediğimiz parça da Pogrovski yani şop bölgesinin şarkısıydı. Ben de sıralar karışınca öyle bir çıkarsamada bulunmuştum. Hemen düzeltiyoruz kopanı tutalan her zaman 11.8 olur ee, şimdi dinleyeceğimiz parça yavaş yavaş sonlara geliyoruz ee, Beloveşenska Horo Beloveşenska Horo e, yine açılış programın açılışında duyduğumuz e, Petko Radev klernetçi bu defa akordeoncu İvan Kirev ile birlikte çalacak Hemen devam edelim Petkure'de ve 60'lı yılların meşhur klarnetçisi BNR Folk Orkestrası eşliğinde Sadowska Rachenitsa'yı çalıyor ve programı bitireceğiz. Sevgili dostlar bugün de Bulgar'dan savalarıyla Petkoradev'in harika Rajenitsa'sıyla e, bitirmiş olduk. E, program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040 15 dakika içinde ulaşırsınız ulaşabilirsiniz. Facebook'lardan Twitter'dan ve sayfamdan ulaşmanız mümkün bana ve aynı zamanda hem bu programı hem bundan öncekileri yani nokta tunanimberiyani.blogspot.com'dan dinleyebilirsiniz. Ayrıca son bir küçük duyuru. Cumartesi gecesi 5 Mart, Cumartesi gecesi saat 20'de Ümraniye Atekent Kültür Merkezi'nde Mamerket Henceoğlu Folk Beşlisi sizlerle birlikte olacak. Anadolu'nun her tarafından halk müziği örnekleri seslendireceğiz. Ee, uygun olan varsa bekleriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Selahattin'e de teşekkürler. Hoşçakalın. Müzik <gülüyor> Sə-mi spuni, n-ai cu când să vii Însə mənşoara mərgein Sə-mi cu când